284, numaralı konu, Necaşi'nin sahabe ile konuşması ve İslamiyetle Hazreti İsa hakkındaki sözleri, evet, sahabiler Necaşi'nin huzuruna girdiklerinde selam verdiler, ona secde etmediler, Necaşi, ey cemaat, niçin kavminizden gelenlerin bana selam verdikleri şekilde selam vermediniz ve secde etmediniz, bana haber veriniz, İsa hakkında ne diyorsunuz, ve sizin dininiz nedir, siz Hristiyan mısınız, diye sordu, onlar bu suale, hayır, dediler, Necaşi, Necaşi, Yahudi misiniz, dedi, onlar, hayır, dediler, Necaşi, o halde kavminizin dini üzerinde misiniz, dedi, onlar, hayır, dediler, Necaşi, o halde sizin dininiz nedir, diye sordu, Sahabiler de dinimiz İslam'dır, dediler, Necaşi, İslam'da neymiş, dedi, onlar, biz Allah'a kulluk yaparız, hiçbir şeyi ona ortak koşmayız, dediler, Necaşi, bunu kim size getirdi, diye sordu, onlar, bu dini bize, bizden olan bir kişi getirdi ki, biz kendisini ve soyunu biliyoruz, Allah bizden önceki kavimlere peygamber gönderdiği gibi, onu da bize peygamber gönderdi, o bize iyilik yapmayı, sadaka vermeyi, ahde vefa göstermeyi, emanetleri eda etmeyi emretti, bizi putlara tapmaktan menetti. biricik ve ortaksız olan Allah'a ibadet etmemizi emretti, biz onu tasdik ettik, Allah'ın kelamını tanıdık ve bildik ki, bu kelamı bize Allah katından getiren O'dur, bunları yaptığımız için kavmimiz bize düşman oldu, o sadık peygambere düşman oldular, onu yalanladılar ve onu öldürmek istediler, ve bizi de putlara tapmak için geri döndürmek istiyorlar, biz onlardan dinimizi, kanlarımızı kurtarmak için sana sığındık, dediler, kral, Allah'a yemin ederim, bu İslam, Musa'nın emrinin çıktığı pencereden çıkmıştır, dedi, Cafer, sana secde etmek şeklinde selam vermeye gelince, Allah'ın Resulü bize cennet ehlinin selamıyla selam vermeyi emretti ve biz birbirimize o şekilde selam veririz, Meryem oğlu İsa'ya gelince, o, Allah'ın kulu ve rasulüdür, onun kelimesidir, o, kelimesini, Meryem'in rahmine atmıştır, ve Allah'tan gelen bir ruhtur, tertemiz ve bakire olan kadının oğludur, dedi, bunun üzerine Necaşi yerden bir çöp alarak, yemin ederim ki, Meryem oğlu İsa bu söylediklerinizden şu çöp kadar dahi fazla değildir, dedi, o anda Habeşistan'ın ileri gelenleri Necaşi'ye, yemin ederiz, eğer Habeşliler senin bu sözlerini duyarlarsa seni krallıktan azlederler, dediler, Necaşi Allah'a yemin ederim, İsa hakkında bundan başka hiçbir şey söylemiyorum, Allah Teala, bu krallığı bana verirken Habeşlilerin arzusuna mı uydu ki, ben de Allah'ın dini hakkında onların arzusuna uyayım, bundan Allah'a sığınırım, dedi.